Malumunuz memurların maaşlarını aldıkları bankalardan bir de bu maaşlarını almalarından dolayı promosyon veriliyor belirli aralıklarla. Bu promosyonun kullanılması noktasında caiz olup olmadığını izleyicilerimiz merak ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Bu promosyonlar tabii ki böyle bankaların canı gönülden, müşterilerine vermiş oldukları bir şey değil. Bankalar müşterilerini çoğaltabilmek için ve müşteri kazanabilmek için veya işte başka bankalardan kendilerine bir geçiş olması için bu promosyonları veriyorlar veya kredi, karşı, kredi kartı veriyorlar. Bu kredi kartını kullandıkları zaman bunun karşılığında alışveriş yapıyorlar. Yani şunu ifade edelim ki bankaların kasasına yüklü miktarda bir para giriyor. Bu parayı çoğaltabilmek için bu promosyonları veriyorlar. Tabii ki bankaların çoğu da faizle iştigal ettiği için birçoğu faizli alışveriş işlem yaptığı için dolayısıyla elde ettikleri bu paraların bir kısmı önemli bir kısmı buradan oluyor. Böyle olduğu için Müslümanların dini hassasiyeti olan insanların öyle diyelim daha doğrusu dini hassasiyeti olan insanların bu paraları kullanmaları uygun değildir. Yani çok zaruri bir ihtiyaçları yoksa yani belki öyle bir paraya ihtiyacı var ki bu ona ilaç gibi geliyor. Ha o zaman kullanabilir. Ama bu parayı kullanmadığı zaman da normal bir şekilde taksitlerini ödeyebiliyorsa alacağını alıyorsa vereceğini veriyorsa bu parayı kullanmayıp yoksullara vermesi uygun olur.